destekleri için açık radyo dinleyicileri Helin Güler ve Hava Hazere teşekkür ederiz. Dilden dile titreşimler sunan Emre daha Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa başlamadan önce tüm dinleyenlerin bayramını kutlamak istiyorum Herkese hayırlı bayramlar. Bildiğiniz üzere geçen hafta Erciş ile Emrah üzerine bir program hazırlamıştım. Bu haftada Erzurumlu Emrah üzerine bir program hazırlamaya çalıştım. Ve yine geçen hafta belirttiğim üzere aslında iki Emrah'ı da bir program içinde ele almayı düşünürken araştırdığım kaynaklar gittikçe arttı. 15, 20, 25, 30 kaynağa kadar çıktı. Dolayısıyla iki şairi ayrı programda ele almak icap etti. Ve şimdi ilk türküyü Halil Necipoğlu'nun yorumuyla dinleyeceğiz. Camideki Adam isimli albümden. Türkü Erzurum yöresine ait, daha doğrusu bir müstezat bu, Hulusi Seven'den derlenmiş, ismi ise Aşkın Ezeli Aşka İlham-i Hüdadır. Tahkik gönül şehrine bir Nu. Gel ki derece manada gerçi fukaradır, ama şu aradır aman aman. Bu arada dinlediğimiz bu şiir bir müstezattı. Şiir derken besteli haliyle dinledik tabii ki. Müstezat ise bildiğiniz üzere ziyade kelimesinden gelen Arapça bir sıfat, ziyadeleşmiş, artmış, çoğalmış anlamlarını taşıyor. Ve müstezatlarda bir uzun dize, bir de artmış kısa bir ifade oluyor. Bu eserde dinlediğimiz gibi, örneğin ilk iki kısmını okuyacağım. Aşkın ezeli aşka ilhamı hüdadur, bir neş ennümadur, tahkiki gönül şehrine bir nur-i ziyadur, minhacı hüdadur gibi her dizeden sonra artan küçük bir ifade var. Ee, müstezatlardan bahsetmişken ben Emrah'la ilgili, hayatıyla ilgili konulara dalmadan e, önemli olan bir meseleyi vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Erzurumlu Emrah 19. yüzyıl şairlerinden. Ve 19. yüzyıl şairlerinin hemen hemen hepsinde olduğu gibi divan şiiri etkisi Erzurumlu Emrah üzerinde de var. Zaten medrese eğitimi görmüş ve Nakşibendi tarikatına intisap etmiş. Nakşibendi tarikatına intisap ettiği için tasavvufi öğeler de öğe oldukça yoğun şiirlerinde. Ve onun şiirleri arasında az önce dinlediğimiz gibi müstezatlara, gazellere ve diğer divan edebiyatı İçimlerine de sıkça rastlanıyor. Şimdi sırada Cengiz Özka'nın Kırmızı Buğday isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Elazığ türküsü var. Suat Albayrak'tan Ahmet Yamacı derlemiş. Türkünün ölçüsü 18'lik. Usulü ise 3-2-2-3. Şimdi dinleyeceğimiz türkü ne Ercişli Emrah'la ilgili olan kitaplarda ve makalelerde var. Ne de başka herhangi bir şaire isnat edilmiş olarak buldum. Fakat bu şiir Erzurum'la Emrah'la ilgili yazılan kitapların hepsinde karşımıza çıkmıyor. Fakat başka şairlere isnat edildiğine rastlamadığım için bunu da sizlerle paylaşıyorum bu hafta. Şimdi Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Ne feryat edersin divane bülbül. Müzik Oh Türkünün burada icra edilmeyen bir kıtası daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira şu anda içinde bulunduğumuz Ramazan bayramına da ya da daha doğrusu henüz bitmiş olan Ramazan bayramına da uygun. O yüzden paylaşmak istiyorum sizlerle. Kıta şöyle. Bir yar için geçtim canü serimden, Vücudum kül oldu aşkın narından, Emrah Buse ister nazlı yarinden, Bu bayram olmazsa kurbana kalsın. Şeklinde kıta. Erzurumlu Emrah'ın 19. yüzyıl şairi olduğunu söylemiştim. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin kaynaklara sahip değiliz maalesef. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısında vefat ettiğini biliyoruz. Ve dinlediğimiz bu iki türküden de anlamış olacağınız üzere Erzurumlu Emrah'ın dili biraz ağdalı bir dil. Geçen haftaki Ercişli Emrah programını hatırlayan dinleyiciler varsa Ercişli Emrah'a, Ait olan şiirlerin ne kadar sade ve duru olduğunu e, fark etmişlerdir. Fakat Erzurumlu Emrah'ın dilinde e, bu sadelik yok. Dili oldukça zengin bir dil ki 19. yüzyıl aslında üzerinde durulması gereken... ...fakat ciddi bir biçimde araştırılmamış bir yüzyıl. Hatta 19. yüzyıl Saz şairlerinden yola çıkarak... ...günümüz Türkiye'sindeki dil problemleri hakkında tespitlere bile ulaşabiliriz kanaatindeyim ben ve başka bir problem de şu ki Ercişli Emrah programını ben çok rahat hazırladım. Erzurumlu Emrah'ın çok daha fazla şiiri elimizde bulunmasına rağmen bestelenmiş olan şiirleri oldukça az. Bu söylediğim ifade belki konuyla ilgili olan bazı dinleyicilerin yadırgatmış olabilir. Fakat durum böyle değil. Gerçekten Erzurumlu Emrah sandığımız birçok şiir, Erzurumlu Emrah'ın sandığımız birçok şiir Tokatlı Nuriye, Ercişli Emrah'a, Aşık Ömer'e ya da Karacaoğlan'a isnat ediliyor. Ve bestelenmiş olanlarda daha ziyade bu şiirler. Bunun sebebi de şu olabilir ki az önce bahsettiğim üzere Erzurumlu Emrah'ın dili biraz ağır ve ağdalı. Dolayısıyla halk bestelemek için şiirleri seçerken Erzurumlu Emrah'a ait olanlardan ziyade daha sade olanları tercih etmiş olabilir. Şimdi sırada Beyhan Aksoy'un. İsli Çıralar isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Erzurum türküsü var. Aşık Yaşar Reyhani'den Nida Tüfekçi derlemiş. Bu türkü Bugün Sabah ile Visali Yerden e, dizesiyle başlıyor ve hep böyle okunuyor. Fakat bunun aslı Bugün Sabah ile Visali Yerden. Bunu düzeltmek istedim çünkü gerçekten sabah şeklinde doğrusunu icra eden kimseye rastlamadım ben. Şimdi Beyhan Aksoy'un yorumuyla dinliyoruz. Bugün sabah ile visali yerden. Arkadaşlarım bana bir şey ilettiler. Az önce sanırım Açık Radyo'nun yayını kesilmiş. Benim yaptığım anons esnasında bir dinleyicimiz bize ulaşarak bunu söylemiş sağ olsun. Ee, bu yüzden şimdi dinlediğimiz türkünün künyesini tekrar aktarmak istiyorum. Beyhan Aksoy'un İsli Çıralar isimli albümünden dinlediğimiz bir Erzurum türküsüydü. Aşık Yaşar Reyhani'den Nida Tüfekçi derlemiş. İsmi ise Bugün Sabah ile Visali Yar'den. Ama az önceki anonsta da anlatmıştım fakat yayın kesildiği için tekrar söylemek istiyorum. Bu türküyü herkes bugün Sabah ile Visali Yardan olarak okuyor yanlış bir biçimde. Aslında ben o anonsta başka şeyler de söylemiştim fakat metin üzerinden gitmediğim için... ...şimdi tekrar onları toparlamaya çalışırsam burada e, lafı dağıtabilirim. Ben programın seyrine olduğu gibi devam etmek istiyorum. Erzurumlu Emrah'tan bahsediyoruz bu hafta. Onunla ilgili bir program bu. Erzurumlu Emrah'ın şöhretinin bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden birisi de benim kanaatime göre sadece yazdığı şiirler değil, yetiştirdiği çıraklar. Çünkü e, halk edebiyatında aşıkların çırak yetiştirme geleneği bazen öyle bir hal alıyormuş ki birbirlerinin yetiştirmesi olan aşıklar uzun bir dönemi kapsayarak bir kol oluşturuyormuş. Örneğin Emrah kolu dışında Ruhsati kolu da buna bir örnek olarak gösterilebilir. Emrah'ın Tokatlı Nuri ile aralarındaki usta çırak ilişkisi örneğin Ruhsati ile mesleki arasında da var. Bu bize geleneğin ne kadar önemli bir şey olduğunu da aslında hatırlatıyor bir bakıma. Çünkü benim gerçekten kanaatim o yöndeki Erzurumlu Emrah, Tokatlı Nuri ve Gedai gibi şairleri Etkileyip hatta doğrudan onların üstadı olup onlar üzerinde etkide bulunmasaydı şiirlerinin bazıları belki kaybedilmiş olabilirdi, hatırlanmayabilirdi. Dolayısıyla bugün tanıdığımız Erzurumlu Emrah bu tanıdığımız şekliyle karşımızda olmayabilirdi. Dolayısıyla Erzurumlu Emrah kolu da bu yüzden önemli bir mesele ve üzerinde durulması gereken bir husus. Belki üzerine araştırmalar yapılabilir ilerleyen yıllarda. Şimdi sırada Muharrem Temiz'in "Yare Dokunma isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Aslında bu albüm Muharrem Temiz ve Cengiz Özkan'ın birlikte çıkarttıkları bir albüm. Ama biz şimdi Muharrem Temiz'in yorumuyla bir uzun hava dinleyeceğiz. Arguvan Minayik yöresine ait kaynak kişi Muharrem Naci Orhan ve dinleyeceğimiz uzun havanın ismi "Yare Dokunma. Allah Bime calimden Bime calimden Bir haber al getir kapkom Ruhi alimden Mahleminden Do, Halımız sorarsa sevdiğim de billah vasfı halimden vasfı halimden söyleme derd-u zülfiyare dokunma bağhleminden dur halimiz Söyle ama derdok, zülfiyare dokunma, ay beni beni, beni öldürdün. Kısmla yanıyor davamla emrahı kentem, emrahı kentem. Bilir mi halimden de billah vefasız değil, Ber, vefasız değil. Can budur senden valla, ey Badısar sar, ey Badısar sar. Bana dokun derdo mu dil dare dokun, vahlemin derdo git yere. ''Bana dokun derdoğu dildare dokunma'' ''Vay beni beni öldürdün.'' Erzurumlu Emrah adından da anladığımız üzere Erzurum'da doğmuş ve orada medrese eğitimi görmüş. Fakat medrese eğitimi gördükten hemen sonra memleketinden ayrılmış ve bir daha geri dönmemiş. Trabzon, Sivas, Kastamonu, Çankırı, Sivas, İstanbul gezip dolaştığı bölgeler. Birçok saz şairi gibi o da seyyahmış. Sonuçta Tokat'ın Niksar ilçesine gelip yerleşmiş. Zaten Tokatlı Nuri'nin ustası olması da herhalde bu vesileyle olmuştur. Bu gezdiği yerlerde de birkaç kez evlenmiş Erzurumlu Emrah. Hatta evlendiği eşlerine şiirler de yazmış. Bunlar Erzurumlu Emrah'la ilgili olan kitaplarda not edilen hususlar. Şimdi sırada Muharrem Temiz'in Arguvan Değişler isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkünün sonunda Mahlas olarak Mahsun Hüseyiniyem ismini duyacaksınız. Fakat bu şiir Erzurumlu Emrah'a ait. Bildiğiniz üzere halk müziğinde kimi şairlerin şiirleri bestelenirken, halka inerken zaman zaman ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Hatta bazen mahlaslar bile değiştirilmiş olabiliyor. Öyle sanıyorum ki bu Erzurumlu Emrah şiirinin de mahlası değiştirilmiş. Fakat bu hususta yanılıyorsam ve kaynaklarda da yanlış e, olarak alınmışsa bu şiir... Bu da üzerinde durulması gereken bir konu ve konunun çetrefilliğini de bu programda ifade etmiş etme imkanı veriyor bize. Bu arada dinleyeceğimiz bu şiirin iki varyantı var. Benim bu programı hazırlarken kullandığım kaynaklar, önceki hafta size künyesini aktardığım bazı kaynaklar. Can sıkıcı olmamak için onları tekrar vurgulamayacağım. Fakat... Erzurumlu Emrah, Yaşamı, Sanatı, Şiirleri isimli bir kitap var Metin Karadağ'ın hazırladığı. Ben bu esere oldukça güvendim çünkü son yıllarda ele geçen bir yazmaya dayanılarak hazırlanmış bir kitap. Bunun dışında er, Ercişli Emrah'a ait olan şiirlerin hemen hemen hiçbir tanesi bu el yazmasında bulunmuyor. Metin Karadağ'ın da girişte belirttiği üzere bu yazmada bu hususa dikkat edilmiş olmasına dayanarak titiz birinin hazırladığını söyleyebiliriz yazmayı. Ve bu kitabın 144. sayfası ile 155. sayfasında şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözlerinin iki varyantı var. Merak eden dinleyiciler Metin Karadağ'ın Ay Yıldız yayınlarından çıkan Erzurumlu Emrah Yaşamı Sanatı Şiirleri isimli kitaba başvurabilirler dediğim gibi sondaki mahlas Mahsun Hüseyini'ym şeklinde fakat bunun bir Erzurumlu Emrah şiiri olduğunu söyleyebiliriz sanıyorum. Bu Arguvan türküsünü Muharrem Temiz'in Arguvan Değişler isimli albümünden dinliyoruz. Gam yayıp gam çekme divane gönül Çekme divana gönlüm Sana bulunmayayım Özge yar olsun Bizden yüz çevirmiş Vefasız güzel Yeni bir yar sevmiş Gül har olsun Hayalımda mehman mehman diyem yarı Hayalımda mehman eyliyem yarı Gönlüme teselli vereyim bari sıttı candan sevmeyen yarı bir daha sevmiyem. Töbeler olsun. Mahsunu seyniyem uğrattın zarayı. Mahsunu seyniyem. Uğur attın zaayı alayı Allah' yüz kalmadı çare seni ısmarladım perverdi verdi yaray meskenin cehennem yerin olsun Meskenin cehennem, yerin nar olsun. Dinlediğimiz bu türküdeki son iki dize çok hoşuma gidiyor benim. Seni ısmarladın perverdgâra, meskenin cehennem, yerin nar olsun dizeleri yani. Perverdgâr malumunuz olduğu üzere fasça birleşik bir sıfat... ...besleyici, rızıklandırıcı anlamlarına geliyor. Yani Allah'ın Rezzak ismine denk geliyor ve Allah'ı ifade ediyor. Bu dizede de seni Allah'a havale ettim demek istiyor. Ve ardından da bir beddua patlatıyor. Meskenin cehennem yerin nar olsun diye. Şimdi sırada Halimiz Ahvalimiz serisinin üçüncü albümünden dinleyeceğimiz bir Sivas türküsü var. Ali Coşkun'dan Yıldıray Çınar derlemiş... Bu türkünün sözlerine de Erzurum'la Emrah'la ilgili kitapların hepsinde rastlamadım. Fakat yine önceki Ne Feryat Edersin Divane Bülbül isimli türküde bahsettiğim gibi bu türküyü de başka bir şaire isnat edilmiş olarak görmedim kaynaklarda. Dolayısıyla programa almakta bir sakınca yok diye düşündüm. Şimdi Halimiz Ahvalimiz serisinin üçüncü albümünden dinliyoruz. Bağdı Sabah. Müzik <Gülüyor> Bu türkünün son kıtasındaki Emrah Eder Gam Bülbülüm Kafeste dizesi üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Zira yıllardır dinlediğim bir türkü olmasına rağmen geçen gün dinlerken bir şeyin farkına vardım. Şöyle ki Emrah Eyder Gambülbülüm kafeste ifadesi bence kalbi ve göğüs kafesini ifade ediyor. Çünkü bu gibi saz şairlerinin şiirlerinde hep çektikleri sıkıntılar, mihnetler, e, gurbet, acıları e, işleniyor. Kalp ise yaşamı sağlayan temel organ olarak hep düşünülmüş. Ve onun atışı da e, bülbülün belki ötmesi gibi düşünülebilir. Burada ifade edilen de bence budur. Yani Emrah Heyder Gambülbülüm kafeste denirken kafes olarak göğüs kafesi Gambülbülü olarak da yaşam kaynağını veren yürek ifade ediliyor. Buradan da şairin artık yaşamak istemediği en azından bu şiiri yazarken öyle duygular içinde olduğu anlaşılabiliyor. Buradan belki Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste Dizelerine de bir yol açılabilir fakat Altın Kafes ve Bülbül başka anlamlara da geldiği için o konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ki az önce söylediklerim de kesin değil benim yorumlarım. Ama bunları düşündüğümde çok cuuşa geldiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada Hayal Has'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir TRT kaydı var. Fakat ondan önce ben bir şey belirtmek istiyorum. Saz şairleriyle, halk edebiyatıyla, günümüz edebiyatıyla da çok ilgilendiğim için bu konularda yapılan çalışmalarda şikayetçi olduğum bir husus var. Şöyle ki herhangi bir şairin özellikle Saz şairleri söz konusu olduğunda şiirlerinin toplandığı kitaplarda 15-20 sayfalık bazen de 40-50 sayfalık girişler yazılıyor ve bu girişlerde ne yazık ki okuyucunun şiirleri okuduğunda çıkartamayacağı, fark edemeyeceği hemen hemen hiçbir şey dile getirilmiyor. Bunu okuyucunun zekasına bir hakaret olarak algılıyorum ben. Yani işte şu şair tasavvufla ilgilenmiştir deyip altına tasavvufla ilgili bir kıta yerleştiriliyor. Bu belki de bu konularla ilgili doğru düzgün çalışma yapıp kapsamlı araştırmalara gidilememesinden kaynaklıdır. Ben de sınırları belirli böyle bir radyo programında Onları alıntılamak ya da o gibi şeyler yapmak istemedim. Hele ki açık radyo dinleyicilerinin karşısında daha da vahim bir şey olurdu bu. O yüzden sadece temel 3-5 şeyi söyleyerek geçiyorum programlarda. Ama merak eden dinleyiciler geçen hafta aktardığım kaynaklarla birlikte bu hafta söylediğim kitaba bakarak Erzurum'da Emrah'la ilgili malumata çok rahat ulaşabilirler. Şimdi Hayalhas'ın yorumundan bir Malatya türküsü dinleyeceğiz. Mehmet Ali Erdem'den Mustafa Gece Yatmaz der demiş. Türkünün ismi, bu maral bakışın ey peri, peri suret. I'm ait olan türküler bu programda çaldığım türkülerle sınırlı değil şüphesiz. Örneğin Atilla Meriç'in icra ettiği Şad Olmak Dilersen Eğdili Naşat isimli bir uzun hava var. Onun sözleri de Erzurumlu Emreha ait. Ve şairimize ait olan başka türküler Hazana Ermeden Baharı Ömrüm isimli türkü. Daha doğrusu şiir. Bundan sonra Ben O Yare Küskünüm ''Yıktı Hatırımı, Barışmam Gayri'' dizeleriyle başlayan türkünün sözleri de Erzurumlu Emrah'a ait. Bir de Nida Tüfekçi'nin derlediği ''Ben Derdimi Döksem Gülşen Bağına'' isimli bir Orta Anadolu türküsü var. Onun da ilk kıtası Erzurumlu Emrah'a ait. Fakat o Orta Anadolu yöresinde oldukça değiştiği için Erzurumlu Emrah'ın diğer şiirlerinden tamamen farklı bir görünüm e, almış. Dolayısıyla onları listeye alamadım. Bir de konuyla ilgilenen dinleyiciler belki Felek Çakmağını Üstüme Çaktı ve Dedim Dilber Didelerin Islanmış isimli türküyü de beklemiş olabilirler programlarda. Fakat C Cahit Österli'nin Sahte Şöhret Bir Ozan Erzurumlu Emrah isimli kitabında belirttiği üzere bu şiirler Erzurumlu Emrah'a ait değil. Ki ben Cahit Österli'nin gösterdiği kaynaklara gidip baktım. Gerçekten de Erzurumlu Emrah'tan önce e, bu şiirler başka şairler tarafından yazılmış. Fakat Erzurumlu Emrah'a isnat edilmiş son yıllarda. Bu yüzden o ikisini güzel türküler olmasına rağmen bu programa almadım. Fakat sahte şöhret bir ozan Erzurumlu Emrah üzerine de ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Cahit Österli'nin bu araştırması oldukça iyi bir araştırma ve bana çok faydalı oldu. Fakat Erzurumlu Emrah'ın Sahte şöhret bir ozan olduğunu düşünmüyorum. Ben aynı kanaatte değilim. Çünkü nispeten Erçişle Emrah'tan daha az Türküsü bestelenmiş olmasına rağmen, hem Erçişle Emrah'ın hem de Tokatlı Nurni'nin olan şiirleri çıkartsak bile, Erzurumlu Emrah'ın çok kaliteli nitelikli birçok şiiri kalıyor elimizde. Ve yine buna şuna eklemek istiyorum ki. Ercişli Emrah'ın şiirleri demin de ifade ettiğim üzere nispeten daha çok bestelenmiş olsa da ben Erzurumlu Emrah'ın şiirlerini daha çok beğeniyorum ve severek okuyorum. Dolayısıyla Cahit Österli'nin araştırması çok faydalı bir araştırma olmasına rağmen ismi biraz talihsiz olmuş kanaatimce. Şimdi dinleyeceğimiz son türkü Süleyman Yıldız'ın yorumundan Sivas Söyresi'ne ait Hamza Başyurt'tan Can Etili derlemiş. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Ve türkünün ismi Hazan ile geçti, şu benim ömrüm. Bu arada Erzurum'la Emrah'la ilgili şüphesiz söylenecek başka birçok şey var. Fakat geçen hafta Ercişli Emrah'la ilgili bir program yaptık. Bu hafta da Erzurum'la Emrah'la ilgili bir pro program yaparak Emrah'larla ilgili konuyu kapatmak istiyorum ben. Bir saatlik bir programa ancak bu kadarını sığdırabildim umarım bir hata ya da eksiğim olmamıştır. Olduysa da şimdiden kusura bakmamanızı diliyorum. Ve bu haftaki din destekçilerimiz Helin Güler ile hava hazermiş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Tanıla geçti şu benim ömrüm. Eylül dertli bülbül zar garip garip. Ne bir gülüm kaldı ne de dikeğim. Allah bundan sonra har garip garip garip har garip garip. Har garip garip Ağla bundan sonra har garip garip garip har garip garip har garip garip Çerif eleyin ucu yerde Durmadan kanıyor yaramız derde. Bürbet ellerinde tutuldum derde. Gel tabip yaram sar garip garip garip Sar garip garip Sar garip, garip Gel tabip yaram sar garip, garip, garip Sar garip, garip, sar garip dile titreşimler Brasileando'sunam Emre Dağtaşoğlu Destekleri için açık radyo dinleyicileri Helin Güler ve Hava Hazire teşekkür ederiz.